Ağabeyler, Allah'ın izniyle başlayalım. Allah'ın izniyle başlayalım. Allah'ın izniyle başlayalım. ve izniyle başlayalım. ve izniyle başlayalım. Allah'ın izniyle başlayalım. Allah'ın izniyle başlayalım. Allah'ın izniyle başlayalım. Allah'ın izniyle başlayalım. Allah'ın Tabii burada dertlerimizi paylaştığımız bir meclis kuruyorduk. Bizim gibi insanlar bazen direk yüzlere bir şey söyleyemeyebilirler. Buralardan söylemek daha kolaydır. Söylemesem çatlarım dediğim nice meseleleri ben buralardan söylemişimdir, alanda almıştır zaten. Onun için konuşmamak zor. Bilip de konuşmamak gerçekten zor. Ama şuna da inanın, bilip de konuşmak da çok kolay değil. Ben her gün, her derste, yukarıdan aşağıya inerken, her attığım merdivenden, ömrümden bir şeyler gittiğini fark ediyorum. Çünkü buralarda bir mesuliyet var. Allah adına konuşuyorsunuz. Resulü adına konuşuyorsunuz. Sahabeyi konuşuyorsunuz. Konuşmadan önce bir dert. Acaba ne kadarını anlattım, ne kadarını söyledim? Konuştuktan sonra daha büyük bir dert. Acaba doğru anlattım mı? Acaba maksat hasıl oldu mu? Acaba o sözler gerçekten gitmesi gereken yere ulaştı mı? Onun için bir taraftan ben üzülüyorum, bir taraftan da seviniyorum. En azından dört ay bir nefes alacağız. O şeyleri, o dertleri tekrardan yüreğimizde toplayacağız. Ve dört ay sonra tekrardan Rabbim nasip eder, ömür verir, istikametten ayırmazsa ki ayırmaması için biz dua etmek durumundayız. İnşallah tekrardan bir besmele çekeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşin bidayetinde ben şu duayı yapayım. Siz de gönülden bir amin deyin. Bu kardeşinizin hakikati size yansıtmaktan başka bir derdi yok. Hakikati yansıtacağım sürece Allah bana nefes versin. Amin. Nefsimi anlatacaksam sizlere Allah ona imkan vermesin. Eğer sizlere hakikate ayna olacaksam buralarda tekrardan bizleri kavuştursun. Amin. Yoksa din adına size başka şeyler burada aktaracaksam Allah bir daha beni sizin huzurunuza getirmez. Şimdi son birkaç derstir Kerbela dedik. Bugün de yine onunla bağlayacağız sözlerimizi. Kerbela hadisesi İslam tarihinin acı sayfalarından bir tanesiydi. Anlamak da anlatmak da çok kolay bir mevzu değildi. Derdimiz zaten İslam tarihindeki o yaraları kaşımak da değildi. Maksadımızı söyledik, maksadımızı anlayan insanlar karşımda olduğu için de elhamdülillah biraz daha rahat konuşuyorum. Geldik şu anda da şehitlerin arkasından şahitleri konuşmak üzere bugünkü dersimizi inşallah başlatacağız. Hatırlarsanız Kerbela'nın meydanında 23 tane Ehli mensubu zalim kılıçların altında paramparça olmuşlardı. Onlardan 18'inin başı kesilerek başları Kufe'ye daha sonra da Şam'a götürülecekti. Ehli ki onlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin aziz hatıraları, onlar Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ev halkı canlından bir parça canının bir parçası onlar din adına cetlerinin onlara öğrettiği dini tekrardan yaşama adına kılıçların altına kendilerini bir kefaret olsun diye vermişlerdi. Aslında Ehli Beyt'in o gün oradaki o duruşu ümmeti diriltme adına bir kefaretti. Onlar ölerek dirilmek diriltmek istiyorlardı. Onlar ölerek diriltmek istiyorlardı. Bu cümlenin altını çizin. Ölerek diriltilir mi? Eğer İsar, peygamber mesleği olan İsar hayatınızın esası olursa yapacağınız bundan başka bir şey değildir. Yaşamak için yaşamak değil, Yaşatmak için yaşamak en büyük idealiniz olur sahabe gibi yeri ve zamanı gelince ben öleyim de ümmet dirilsin der, gerekeni de ortaya koyarsınız. İşte Hz. Hüseyin'in Kerbela meydanında yaptığı bundan başka bir şey değil. Aslında o, o gün ümmeti diriltmek için kendi canını orada kurban ediyordu. Kendi yanındaki ashabını, ehli beytini bu işe kurban olarak veriyordu. Gerçekten Kerbela meydanında Ehli Beyt'in şehitleri o şehadeti hak ederek elde etmişlerdi. Sadece bir ailenin mensubu olmaları değildi. Bizatihi orada o meydanda istikamet üzere durmaları da onlara şehadeti kazandırmıştı. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin anları şahadetine çok yakın olan zaman dilimlerinde etrafı sarılmış geçen dersi hatırlayın. Orada bir taraftan mücadele verirken o kara yüzlü adamlara bir taraftan da yine son anda acaba birinin yüreğine bir şeyler ekebilir miyim feryadıyla bir şeyler söylüyordu. Mesela diyordu ki onlara siz beni davet ettiniz ben geldim siz beni çağırdınız ben davetinize icabet ettim Geldim bana sırt döndünüz. Geldim bana dediniz ki Yezide biat et. Ben eğer Yezide biat etmiş olsaydım Medine'de biat ederdim. Siz beni kendinize emir yapmak için davet ettiniz. Ama şimdi Kerbela'nın meydanında bana biatı diretiyorsunuz. Biat et ki kurtul diye bana reçeteler sunuyorsunuz. Heyhat zillet bizden uzaktır. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki son çağrılarından bir tanesidir bu. Heyhat, zillet bizden uzaktır. Sonra onun bedenine mızraklar, oklar, kılıçlar inerken, Hz. Hüseyin'in hayatının son cümleleridir bunlar. Kerbela'nın meydanına kanıyla yazdığı cümlelerdir bunlar. Kanınla yükselecekse ceddim Muhammed'in dini Ey kılıçlar doğrayın beni alın bedenimi. O orada niçin durduğunu çok iyi biliyor. Eğer kanımla yükselecekse benim ceddim Muhammed'in dini. O zaman kılıçlar doğrasın zaten ben ona gelmişim demenin sözleridir bunlar. Ve doğranıyordu da orada paramparça ediliyordu cesedi biliyorsunuz. Sadece Hazreti Hüseyin değil o şehitlerin sertacıydı. Hani o Kufelilerle konuşurken kendisini onlara tanıttığı zaman ne diyordu? Ben öyle bir ailenin mensubuyum ki benim dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babam Ali, annem Fatıma, babamın amcası Hamza sayıp duruyordu. O şehitlerin sertacı olarak kendine yakışan bir kameti Kerbela'nın meydanında ortaya koyuyordu. Gelin onun yarenlerine, ashabına Farklı bir tavır yoktur. Onun çocukları da aynı şey yapmıştır. 4 yaşındaki oğlu Ömer de aynı şeyi yapmıştır. 23 yaşındaki oğlu Ali de aynı şey yapmıştır. Kardeşleri de aynı şey yapmıştır. Akil'in çocukları da aynı şey yapmıştır. Cafer'in çocukları da aynı şey yapmıştır. Hal böyle olunca Kerbela'nın meydanında biz şehitlerin o şehadeti gerçekten... Hak ederek elde ettiklerine şahit oluyoruz Peki meydanda bir de şahitler var Şehitlerin yanında şahitler var Şahitler de görevlerini yaptılar mı? Vallahi yaptılar Hem de size çok ilginç bir şey söyleyeyim Şehitlerin işi zordu gerçekten zordu Bakın zorluğu anlatmakta bile biz zorlanıyoruz Ama emin olun şahitlerin işi daha zordu Düşünün gözlerinizin önünde ailenizden 23 insan katledilmiş. Hem de öyle sıradan bir katil değil. Başları bedenlerinden ayrılmış. Hazreti Hüseyin'in o mübarek bedeni yeni çakılmış nalları olan 10 tane atın altında çiğnetilmiş. Daha anlatayım mı size? Böyle olmuş ve buna şahit olmuş o insanlar. Buna şahit olmalarına rağmen şahitliklerine gölge düşürmemişler. Emin olun Zeynep'in tavrı. Emin olun İmam Zeynel Abidi'nin tavrı. Emin olun Ümmü Gülsüm'ün tavrı. Emin olun Hüseyin'in kızları Zeynep, Fatıma ve Sükeyne'nin tavrı. En az babaları Hüseyin'in tavrı kadar Aziz ve yüce bir tavırdır o tavır öyle bir tavırdı ki o tavırla çağlar boyunca Kerbela'nın o mücadelesi nesillerden nesillere aktarıldı. Her kim ki şehadet adına bir şey söyleyecekse Kerbela'da o gün Allah için akıtılan kandan ilham alarak söyledi. Eğer Zeynep'in tavrında ufacık bir sıkıntı olsaydı, eğer Hazreti Zeynep şahitliğine ufacık bir gölge düşürseydi, yürekler bu kadar heyecana gelip de o güzelliği, o coşkuyu, o büyük tavrı ortaya koyma noktasında bu manada bir iş yapamazlardı. Onun için biz şehitleri anladığımız kadar... En az kalan şahitleri de anlamalıyız ki Hazreti Hüseyin'in neden bile bile çoluğunu çocuğunu o meydana götürdüğünü daha iyi anlamış olalım. Yoksa İbn Abbas ona dedi Hüseyin dedi madem gideceksin hiç değilse ehlini götürme bunları niye götürüyorsun bunu demelerine rağmen onu sadece İbn Abbas da demedi. Abdullah İbn Ömer de dedi, Übni, Ümmü Seleme validemiz de dedi, Muhammed Hanifiye de dedi. Kimler demedi ki? Ama ne diyordu Hz. Hüseyin? Benim gitmem lazım, onların da gelmeleri lazım. Neden? Ben gideceğim. Cehaletle yeniden Atalarının dinine dönmeye çalışan bu ümmeti tekrardan Ceddim Muhammed'in getirdiği mesajlara kavuşturacağım. Ve ben bunun için kendimi Kerbela'nın meydanında feda edeceğim. Benim ehlim, evlatlarım, kızlarım, kız kardeşlerim de o olayın şahitleri olarak nesillerden nesillere aktaracaklar. Gerçekten de onlar bunu yaptılar. Yapmasalardı belki biz bugün Ker, Kerbela meselesini o kadar rahat bir biçimde konuşamayacaktık Olayı biliyorsunuz tekrara gerek yok Ömer İbn Sad aldı geldi Ehli Beyt'i Ehli Beyt'in kalanlarını yani şahitleri yani şahitler kervanını Kufe'den içeriye soktuğu zaman Kufeliler ne yapıyordular biliyor musunuz? Peygamberin ehlini o halde gördükleri zaman üzerlerine toprak saçıyordular Ellerine zincirler alıyordular Zincirlerle kendilerini dövüyordular Zincirlerle kendilerini döven ehli beyt değil dikkat edin Burada çok önemli bir şey söylüyorum size Kufeliler zincirlerle kendilerini dövüyordular Göz yaşları içerisinde o anda Ehli Beyt'in o mensuplarına bakıyordular hasta olan ve hasta olduğu için de kurtulan kurtulduğu için de Ehli Beyt'in neslinin atası olan Hazreti Hüseyin'den sonra Ali İbni Hüseyin ya da bizim bildiğimiz adıyla İmam Zeynel Abid'in halasına döndü ve dedi ki bunlar niye ağlıyorlar halası dedi ki bize ağlıyorlar Peki bunlar değil miydi babamı davet etmelerine rağmen babama ihanet edenler? Bunlar değil miydi İbni Ziyad'ın ordusunun içerisine dahil olup bizi katletmek için fırsat kollayanlar? Bunlar değil miydi biz Kerbela'nın meydanında 10 gün aç susuz kalmamıza rağmen bize el uzatmayıp sadece bu işi seyredenler? Hala Zeynep dedi ki evet onlardı. Ne dedi biliyor musunuz Hazreti Zeynep? Uzunca bir hutbesi var. Sabrederseniz bir miktarını okumak istiyorum. Şahitlerin şehadetini anlayalım bu hutbeden. Onlarca kaynağımızda geçer Hazreti Zeynep'in bu hutbesi. Hutbesi Beşir İbni Huzeymi el Esed'i naklediyor. Susturuyor insanları ve insanlara hitaben... Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat dede Muhammed'e tertemiz kılınmış ve seçilmiş aline. Ey kufe halkı ey hilekar ve düzenbazlar şimdi siz bize mi ağlıyorsunuz şimdi mi ağlayacaksınız gözyaşlarınız hiç dinmesin feryatlarınız hiç susmasın. Siz iplerini iyice ve sıkıca dokuyan ve sonra da dokuduğunu söken kadın gibisiniz. Yeminlerinizi hile ve hiyanetlerinize siper edindiniz. İman bağını kurdunuz sonra da onu kopardınız. Kendinizi övmekten ve fesattan başka bir şey bilemezsiniz. Cariyeler gibisiniz. İçiniz kin ve yağcılık dolu olduğu için düşmanlara bizi gambazlık ettiniz. Siz temiz olmayan topraklarda yeşeren bitkiler gibisiniz yenmez kabirleri süsleyen gümüş gibisiniz kullanılmaz. Öbür dünyanız için öylesine kötü bir yol azığı aldınız ki bu Allah'ın gazabına sebep olduğu ve ebedi azap hazırlandı sizler için bizi öldürdükten sonra bir de kalkıp bizim için ağlıyor ve kendinize zem ediyorsunuz öyle mi? Evet Allah'a and olsun ki çok ağlayın az gülün çünkü siz öyle bir leke ve zilleti kabullendiniz ki hiçbir suyla yıkanmaz. Cennet gençlerinin efendisi olan peygamber evladının savaşlarda ve sıkıntılarda sığındığınız insanın düşmanlar karşısında hüccet ve kılavuzunuz din ve şeriatı kendisinden öğrendiğiniz insanın öldürülmesine ellerinizi bulaştırdınız. Söyler misiniz bu hangi le bu leke hangi suyla yıkanabilir hangi suyla temizlenebilir? Bilmiş olun büyük bir günah işlediniz ve vebaliniz çok büyüktür. Allah'ın rahmetinden uzak düştünüz ve kahra muhatap oldunuz. Bu haliniz sizi rezil etti. Elleriniz ziyankar oldu. Muameleniz de hüsranınıza sebep oldu. Şüphesiz Allah'ın gazabına dönünüz zillet ve meskenet sizleri çevreledi. Eyvahlar olsun size ey kufe halkı Resulullah'ın ciğerini parelediniz haberiniz var mı? Hicap ardında bulunan peygamberin ailesini perdenin dışına çıkardınız. Ne kadar kötü iş yaptınız ne büyük bir musibet ortaya çıkardınız. Yer ve gök büyüklüğünde bir zulüm işlediniz gökyüzünün kan yağmasına hayret mi ettiniz? Şüphesiz kıyametin azabı daha çetin ve aşağılayıcıdır. O gün size yardım edecek de olmayacaktır. Allah'ın size vermiş olduğu bu muhlet sakın sizi hafifletmesin. Haddinizi aştırmasın. Çünkü Allah intikam almada acele etmez ve intikam hakkını kaybetmekten de korkmaz. Şüphesiz Rabbiniz beklemektedir. Şahitlerin şahidi Hazreti Zeynep'in feryadı bu ve Kufelilere bu hutbeyi bu sözleri söylüyor Ravi Beşir İbni Huzeymi diyor ki Hazreti Zeynep bunu okuduğu zaman insanlar ellerini ısırdılar Konuşamıyor hiçbir şey de söyleyemiyorlar ellerini ısırdılar ve öylece ağlamaya başladılar benim yanımda bir ihtiyar vardı diyor ravi öyle ağladı öyle ağladı ki onun o ağlayışı başkalarını da daha farklı hallere soktu ama ne kadar ağlansa olan olmuş ortaya konan o acı o hadise yaşanmıştı Hz. Zeynep ve yanındaki diğer şahitler o şahitler hakkında biraz bilgi vermem lazım size tam olarak kadınların sayısını bilmiyoruz ama 12 tane çocuk olduğunu biliyoruz bir rivayetin üzerinden. İçlerinde Hazreti Zeynep var ki o en büyükleri aslında. O Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatma'nın kızı. O gün yaşı onun 52. Hazreti Hüseyin'le aralarında 5 yaş var. 52 yaşında aslında evli. Abdullah İbni Cafer ile evli. Çocuklarıyla beraber Kerbela hadisesine karışmışlar ancak geçen derslerde de hatırlayın onu size anlatırken bir özelliğini söyledim Hz. Fatma vefat edeceği sırada yaşı küçük olmasına rağmen iki erkek kardeşini Hasan ile Hüseyin'i ona emanet etmişti Ben babamın anasıyım sen de abilerinin anasısın demişti ve emanete sadakat gösterme adına Hazreti Zeynep amcasının oğlu olan Abdullah İbni Cafer ile evlenirken bile bir şart koşmuştu nikahta. Ne olursa olsun beni abilerimden men etmeyeceksin. Abilerim neredeyse ben orada eğer bu şartımı kabul edersen seninle evlenirim demişti. Amcasının oğlu olan Abdullah İbni Cafer de bu şartı kabul etmişti. Kerbela hadisesine yürürken Hazreti Zeynep bu izni aldığı için kocası Abdullah İbni Cafer'den o çeşitli mülahazalarla o hadiseye karışmamasına rağmen kendisi gelmiş erkek çocuklarını da kendisiyle beraber getirmişti. Ve biliyorsunuz o çocuklar da Kerbela'nın meydanında şehit olmuşlardı. Hazreti Zeynep Kerbela hadisesinden sonra 5 yıl yaşayacak, Mısır'da vefat edecek. Ve Mısır'da da şu anda bilinir onun türbesi halen ziyaret edilecek. Yıllar yılı Mısır'ın toprağına da ehlibeytin Beyt'in aşkını ve muhabbetini oraya gidişiyle götürecek. O şahitlerden bir tanesi o gün yaşı 23 olan İmam Zeynel Abidin'di. Dedim ya hasta olduğu için kurtuldu. Aslında o da Allah'ın bir ikramıydı. İmam Zeynel Abidin'i ben gelecek dönem size biraz daha... Detaylı anlatacağım için şimdi onun için bir şey söylemeyeyim size o kurtulanlardan bir tanesi yani şahitlerden bir tanesi o gün yaşı dört olan Ömer İbni Hüseyin'di Hazreti Hüseyin'in oğlu Ömer adının Ömer olması da size herhalde bir şeyler söyler dört yaşında o da şahitlerin içerisinde nasıl biri anlamanız için size bir tablo aktarayım. İbnül Esir El Kamil'de aktarır bu tabloyu şahitler Yezid'in sarayına girdikleri zaman bir miktar orada kaldılar şimdi detaylarını söyleyeceğim. O günlerin birinde Yezid'in tam o yaşlarda bir oğlu var adı Halit Halit İbni Yezid şöyle bakıyor ikisine Ömer de 4 yaşında Halit de 4 yaşında Ömer'e dönüp diyor ki bu oğlumla güreşebilir misin? 4 yaşındaki Ömer İbni Hüseyin'in cevabı şu bırak diyor güreşi ver bir kılıç ona ver bir kılıç bana beraberce savaşalım bu meydanda ne diyor biliyor musunuz Yezid haşa yüz binlerce kez haşa ama söyleyeceğim ki mesele anlaşılsın yılanın oğlu başka ne olacak babası yılan oğlu da yılan olacak diyecek Öyle değil de biz o sözü şöyle çevirelim. Yiğit babanın yiğit oğlu olacak. Hüseyin gibi bir babadan elbette ki Ömer gibi de bir oğul olacak. O da şahitlerden biri. Çocukken o haleye, o hadiseye o elim hallere o da şahit olmuş. Şahitlerden bir tanesi Hazreti Ömer'in hanımlarından biri. Hazreti Hüseyin'in en küçük kız kardeşi. O kutlu ailenin de en küçük ferdi Ümmü Gülsüm binti Ali. Babası da Ali, annesi de Fatıma. Biliyorsunuz Hazreti Ömer hilafet günlerinde onu kendi nikahına aldı. Hem de ısrarla gitti geldi Hazreti Ali'ye istedi. Hazreti Ali vermedi, aracılar koydu. Hazreti Ali vermedi, vermeyişinin sebebi de şuydu. Yaşı küçük sen yaşlısın olmaz demişti. Ama Hazreti Ömer ısrarla. O kızı almak için bütün vesileleri zorladı. En son Hazret Ali merak etti sordu. Niye dedi ey Ömer sana Medine'de kız mı yok? Hazreti Ömer dedi ki ey Ali. Vallahi Ehli Beyt'in kadru kıymetini şu an Medine'de benim kadar bilen adam yoktur. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duydum. O dedi ki kıyamet günü her bağ her nesep bağı. Her, her hısımlık bağı kopacak sadece benimle arkadaşlık bağı kuranlar benimle hısımlık bağı kuranlar ve benimle ehli beyt olanların bağı kopmayacak Ali ben ona arkadaş oldum elhamdülillah sahabi oldum kızım Hafsa'yı ona verdim ona hısım oldum geriye kaldı bir bağ gel ehli beytten bir kız bana ver de o bağda olsun ben üç bağla yürüyeyim kıyamet meydanında Resulullah'a doğru. Bu sözün üzerine artık bir şey söyleyebilir mi Hazreti Ali? O kızı verdi ve Ümmü Gülsüm'ün kollarında Hazreti Ömer şahadete yürüdü. Sonra Ümmü Gülsüm validemiz daha sonraları amcasının oğullarından avın ile evlendi. Ondan sonra birkaç evlilik yaptı. Evliyken de. Kerbela'nın meydanına yürüdü o şahitler kervanından biri olarak. Yine o kervanın içerisinde biz Hz Hüseyin'in üç kızını da görüyoruz. Zeynebi, Rukayye'yi, Sukayne'yi. Üç kız da Hazreti Hüseyin'in abide, alime, fakihe kızlarıdır ki yaşadıkları süre içerisinde aynen Ayşe anamız gibi bulundukları ortamda İlim adına çok şeyler söylemiş, her biri ilim adına bir abidevi şahsiyet olmuştur. Dolayısıyla şahitlerin varlığı böyle güzel neticelere de sebep olmuştu. Onlar o kervan İbn Ziyad'ın sarayına girdiler. İbn Ziyad'la onların konuşmaları var. Onları biz söylemiştik geçen derste. Oradaki o konuşmaların ardından İbn Ziyad Şimir İbni Zilcevşen isimli Kerbela hadisesinde de adını çok duyduğumuz o zalim insanın komutasında bir grup asker de vererek Şahitler kervanını Şam'a doğru gönderdi Gönderirken de savaş esirlerini gönderir gibi ellerini önlerden bağladı 4 yaşındaki çocuk dahil Zulmü haksızlığı görebiliyor musunuz? Peygamberin ehline reva görülen bu eller bu şekilde bağlanmış ta Kufe'den Şam'a kadar 14 duraklı bir yolculuktur zor bir yoldur o günün şartları içerisinde de gönderdi yetmedi daha büyük bir zulümü söyleyeyim size 18 tane kesik başta o kervanla beraberdi en son Ümmü Gülsüm validemiz dayanamadı Şimir ibn Zilcevşen'e dedi ki iki şey istiyoruz ne olur Allah aşkına iki şey ne yaptıysanız yaptınız bari şu iki şeyi yapmayın. Nedir diye sordu Şimir birincisi şu mübarek başları içimizden alın çocuklar dayanamıyor çocuklar gördükçe perişan oluyorlar en azından onları başka bir kafileyle gönderin. Şimir dedi ki tamam onu halledeceğiz diğeri ney? Bizi Şam'a götürürken, Şam şehrine girdirirken halkın yoğun olduğu yerden götürmeyin. Bari biraz halkın az olduğu yerden geçirin de peygamberin ev halkının düştüğü o hali insanlar görmesin. Şimir kahkaha attı ve dedi ki hayır biz sizler için bir merasim düzenledik. O merasimle gireceksiniz Şam'a. O o mübarek başları uzaklaştıracağım demişti ya. Onu kabulü de şu aslında. O kutlu kafile Şam'a girmeden başlar mızrakların ucunda Şam'a girecek. Halka teşhir edilecek. Öyle ehli Beyt girecek Şam'a. Zulmü anlatabilmek, tasvir edebilmek mümkün değil. Ben yumuşatarak bazı şeyleri inanın size anlatıyorum. Ve zorlu o süreç başladı Tikrit'den. Kumusa, Hamaya, Şam'a kadar geldi. O yol güzergahında Kerbela hadisesinden haberdar olan insanlar bölük bölük o kutlu kafilenin önüne çıkıyor. Gözyaşları döküyorlar, ağlıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ehli beytini selamlıyorlar. Ve yürekleri parçalanırcasına o tabloyu izliyorlar. Şam'a geldiler. Ümmü Gülsüm'ün o talebi tam Şam'ın girişindedir kabul görmedi ve Emevi camisinin önüne getirildi o kutlu kafile Şam'a girer girmez dikkat edin çok önemli bir noktaya temas edeceğiz burada Bugünün dünyası için de önemli bir mesaj alacağız burada İmam Zeynel Abid'in bir şeyi fark etti yol güzergahında nereye uğradılarsa Tikrit'e Hamaya Humus'a arada başka şehirler de var onları zikretmedim nereye uğramışlarsa her tarafta Ehli Beyt'e muhabbet Ehli Beyt'e saygı Ehli Beyt için gözyaşı vardı ama Şam'a yaklaşınca durum değişti Şam'a yaklaşınca Şam ahalisi öncesinde ve şehir içinde peygamberin ehline karşı çok da sıkıntılı bir hal ve tavır sergilediler. Bazıları sevinç çığlıkları atıyor. Bazıları Yezide rahmet okuyor. Bazıları o esirlerin yüzüne tükürüyor. İnanılmaz bir tablo var ortada. Ve anında İmam Zeynel Abidin bunu fark etti. Halasına döndü dediği bir gariplik var burada. Bu nasıl bir hal? Nasıl bu insanlar bunu yapabilir? Bize bunlar her konuşmalarında... Salat ve selam getirerek söze başlamıyorlar mı? Namazlarının bir parçası olan Ehli Beyt'e nasıl olur böyle bir iş yapabilirler? Hiç kimse anlamadı. Geldiler Emevi Camisi'nin önüne. Emevi Camisi'nin tam önünde yaşlı bir zat yaklaştı İmam Zeynel Abidine. Şöyle bir söz söyledi. Hamdolsun Allah'a ki sizleri helak etti. Asi erkeklerinizi öldürerek şehirlerimize asayiş sağladı. Ve müminlerin emiri Yezid'i müzaffer kıldı. Anladı İmam Zeynel ne olduğunu. Siz bilmiyorum anladınız mı bu sözden? Meselenin ne olduğunu. Döndü o yaşlı zata İmam Zeynel dedi ki amca sen dedi Kur'an'dan Şura 23, İsra 26, Enfal 41, Ahzab 33 ehli Beytle alakalı ayetleri okudu bu ayetleri okuyor musun okuyorum dedi Peki o ayetlerde Allah'ın dediği peygamberin yakınları kimler biliyor musun Hayır dedi onlar bizleriz dedi siz dedi peygamberin çocukları mısınız Evet dedi Allah Yezide lanet etsin günlerdir Şam'ın sokaklarında Osman'ın katillerini yakaladım. Asileri yok ettim diye bize söylüyor. Biz meğer burada Osman'ın katillerini beklerken peygamberin ehli beyti gelmiş. Anladınız mı meseleyi? Yanlış bir propagandayla koca Şam halkını yezit böyle kandırmış. Onlar peygamberin ehli beytine yapılanların... Hiçbir tanesinden haberdar değil o günkü şartları düşünün o günkü medyanın görevini yapan insanları düşünün nasıl insanların saptırıldığını anlayın. Daha da elim bir şey söyleyeyim size. Esirler getirildi Ehli Beyt'in o güzide insanları. Mecliste bir sürü Şamlı insan var. Şöyle bir baktı Şamlılardan birisi Fatıma'yı. Hüseyin'in kızı Fatma'yı 20 yaşlarında gencecik bir hanım şu cariyeyi bana verir misin dedi gezide. Fatma o kadar korktu ki hemen halasının arkasına gizlendi halası bir erkek edasıyla büyük bir vakarla hiç korkma dedi bu fasıklar seni benden alamayacaklar beni öldürmeden seni alamazlar dedi. Ve o anda Yezid ile bu işin meşru olmadığını tartışmaya başladı. Şamlı adam şaşırdı. Dedi Yezid bu kim? Benim istediğim kız kim? O dedi Hüseyin'in kızı Fatma'dır. Allah sana lanet etsin dedi. Biz de buraya Rum esirleri geldi zannettik. Rum esirlerini getirir gibi sen peygamberin ehlini Şam'ın merkezine mi getirdin? Allah'ın laneti senin üzerine olsun dedi. Yezid anında emir verdi ve o zatı astırdı. İnsanlar bilmiyorlar. Bakın biz meseleleri anlamaya çalışırken niye böyle oldu? Neden böyle oldu diye meseleleri irdelerken gözden kaçırdığımız böyle bir hakikat var. O günkü medya görevini çok iyi yapıyor. Ve öyle yapıyor ki peygamberin ehlini esir ve cariyeler olarak göstertebiliyor o günkü insanlara. Ama Hazreti Zeynep'in Yezi'din sarayında haykırdığı o hakikatler Yezi'din o ana kadar oluşturduğu yalanı yer ile bir ediyor. Öyle bir hale geldi ki Hazreti Zeynep Konuşmalarından sonra Şam çalkalanıyor. Çünkü hakikati insanlar o gün onların yani şahitler kervanının mensuplarının diliyle anladılar. Ve bu halde şahitler kervanı Şam'a girdi. Onlar Emevi camisinin önünde bekletilirken Yezid'in huzuruna 18 kesik baş götürüldü. Yezid tek tek baktı bunlara. Ebu Abdullah'ın başı hangisi dedi? Ebu Abdullah Hazret Hüseyin'in künyesidir biliyorsunuz. O başlardan en yaşlı olanı gösterdiler. Hazret Hüseyin o gün hicri olarak tam 57 yaşında. Ama o kadar yük var ki sırtında görenler onu 60-70 yaşlarında zannediyorlar. Bir de o hallerini o savaşın hallerini tasavvur edin. Yezid gitti tam onun o mübarek başının önünde durdu Hazreti Hüseyin'in mübarek başının önünde Ebu Abdullah ne kadar da yaşlanmış dedi Yezid ile Hazreti Hüseyin arasında 20 yaş vardır biliyorsunuz değil mi? Hazreti Hüseyin şehit edildiğinde 57 iken o 35-36 yaşlarındaydı O orada onu söyledi Sonra o meclisin içerisinde Şam'ın büyük saygın insanları o hal, haliyle Yezid'i izlediler. Yezid eline bir kamçı aldı ve Hz Hüseyin'in mübarek başıyla kulaklarıyla dişleriyle oynamaya başladı. Bu tabloya daha fazla dayanamadı muhacir sahabilerden Ebu Berze el-Eslemi ve orada Yezid'in yüzüne şu hakikati aykırdı. Çek o zalim kamçını Hüseyin'in mübarek başından. Vallahi senin oynadığın o başı defaatle ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öptüğüne şahit oldum. Unutma Yezid yarın Hüseyin'in şefaatçisi dedesi Resulullah senin şefaatçin ise Mercanen'in oğlu İbni, İbni Ziyad'dır. Bu sözü söyledi ve çıktı. O sözde orada bulunanları sarsmıştı. Daha sonra... Başlar ortada iken meclisten kaldırılmadan Ehli Beyt'in mensupları içeriye davet edildi. Hazreti Zeynep Hazreti Hüseyin'in kesik başını orada o halde görünce Yeziit'le daha konuşmadan kendini attı o başın üzerine ve orada adeta kesilen o başın kime ait olduğunu o meclistekilere duyurmak için ey Allah Resulü'nün torunu Ey Allah'ın Habibi'nin Habibi, ey Ali'nin evladı, ey Fatma'nın evladı deyip Hazreti Hüseyin'in üzerine gözyaşı döktü. Sonra o meydanda Yezid ile başladılar konuşmaya. Yezid işin bidayetinde Mercane'nin oğluna lanetler okudu. Ve dedi ki eğer beni dinleseydi. Ben asla Hüseyin'in öldürülmesine müsaade etmezdim. Keşke Mercane'nin oğlu bana gönderseydi ben Hüseyin'le kendi işimi halletseydim. Bunu bizim bazı kaynaklarımız Yezid'in pişmanlığı olarak algılarlar. Ancak ortada şöyle bir sorun var. Eğer Yezid pişman olmuş olsaydı arkasından bazı şeyler yapmış olması gerekirdi. Düşünün. Numan İbni Beşir İbni Ziyad'dan önce Kufe'nin valisiydi. Numan İbni Beşir biraz yumuşak davrandığı için Yezid onu azletmedi mi? Azletti. Peki İbni Ziyad'ın yaptığı işleri tavsif etmeseydi Yezid onu görevden alma gibi bir duruma girmemesi, girmesi gerekmez miydi? Ama böyle bir şey yapmadı. Kerbela'daki hadiseye karışan hiçbir komutana ceza vermedi Yezid vermediği gibi İbni Ziyad'ı da taltif etti onun görev alanını genişletti o halde kim Yezid'in pişmanlık içerisinde olduğunu söyleyebilir bu doğru bir iddia değil yapılan uygulamalar bir kere bunu bu iddiayı destekleyecek mahiyette değildir Yezid Orada bazı konuşmalar oldu uzunca konuşmalar oralara girmeyeceğim ben daha sonra askerlerine emrederek ehli beytin bütün mensuplarının ellerini çözdürdü onlara çok iyi davrandı onlara ikramlarda bulundu gasp edilen mallarını geri verdi onun için Hz Hüseyin'in kızı Sükeyn'e Şam'dan Medine'ye giderken Taberi'nin tarihinde aktardığı bir cümledir. Onun için kaynağını vererek söyleyeceğim. Şöyle bir söz söyledi. Yezid kafirler içerisinde en hayırlısıdır. O bize çok hayırlı davrandı demiştir. Onlar orada kaldığı müddetçe Yezid'den gerçekten iyi bir muamele gördüler. Yezid önce bütün kadınları kendi haremine gönderdi. Erkekleri de yanında tuttu. Birkaç gün onları orada misafir etti sonra onlara sordu nereye gitmek istersiniz onlar dediler ki biz Resulullah'ın şehrine yani Medine'ye gideceğiz bunun üzerine bir askeri birlik oluşturuldu ve tekrardan şahitler kervanı geldikleri yurt olan Medine'ye dönmek için yola çıktılar yürüdüler yol güzergahını özellikle Ehli Beyt mensupları Kerbela'dan geçirtmek istiyordular. Kerbela'ya yaklaştıkları zaman yaşı epey ilerlemiş bir zatın o kabirler başında oturup gözyaşı döktüklerini gördüler oraya yaklaştıkları zaman onun kim olduğunu tanıdılar çünkü onları da tanıyan o sahabi o bir sahabi efendimizdi kalktı ayağı sarıldı İmam Zeynel Abidine ehli beytten sadece kalan sen misin dedi Adeta koklarcasına İmam Zeynel Abidine dakikalarca sarılıp ağladı. O sahabi Ensar'ın yiğitlerinden Cabir İbni Abdullah'tı. Diğerleri şahitler kervanın diğer mensupları birkaç saatlerini Kerbela'da o şehitlerin kabirlerinin başlarında geçirdiler. Gözyaşı döktüler, dualar ettiler, istihfarlar okudular sonra Halaları olan Hazreti Zeynep hadi Medine'ye doğru yola çıkıyoruz deyip tekrardan onları kaldırıp yola doğru revan oldular. Medine'ye yakın bir yere geldiklerinde Medine'ye girmeden oraya yakın bir yerde konakladılar. Ve içlerinden bir tanesi peygamberin şehrine ehli Beyt mensuplarının geldiğini Medine dışında bir yerde de konakladığının haberini verdiler. Ne oldu biliyor musunuz Medine o anda? Tarif şudur bizim kaynaklarımızda. Bir acı yaşanmıştı. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin vefatında. Aynı acıyı Medine bir daha yaşadı. Bütün sahabi ve sahabi çocukları. Atlarına develerine binmişler. Gerisi yayan bir biçimde. Çoluk çocuk hepsi. Peygamberin ehlini karşılamak için... Onların çadırlarını kurdukları yere gidiyorlar. İnsanlar gözyaşları içerisinde oraya vardıklarında, vardıklarında ehli beytin mensupları da onları gördüklerinde sadece gözyaşları konuşmuştur o meydanda. İnsanlar taziye veriyorlar İmam Zeynel Abidine ve teselli etmek istiyorlar. Söylediği bir söz var ki ciğerleri parçalayan bir sözdür. Bırakın da ağlayayım diyor İmam Zeynel Abidin. Siz okumadınız mı Kur'an'ı? Bakın Yakup İshak gibi bir peygamberin oğluydu. İshak İbrahim'in oğluydu. Yakup'a Allah 12 tane oğlan çocuğu verdi. Birini öldürmedi bile sadece bir müddet aldı. Yakup bulana kadar ağladı. Ben ne bir peygamber çocuğuyum. Ne ben bir peygamberin dizlerinin dibinde yetişen biriyim Sadece 23 tane kendi ailemden ferdin zalim kılıçlar altında doğurandığına şahit olmuşum Bırakın da ağlayayım demiştir Sahabi de sarılmış İmam Zeynel Abidine ağlamış o da ağlamış Gözyaşları orada sel olmuş dakikalarca belki saatlerce Sonra Ehlibeyt'in mensuplarını alıp getirmişler Medine'ye. Medine'ye tam girişlerinde iki kişi karşılıyor Ehlibeyt'in şahitler kervanını. Biri anamız Ümmü Seleme validemiz, biri de Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek diliyle duayla dinde fakih kılınması için dua edilmiş İbn Abbas. İkisi de Ehlibeyt'in mensuplarına sarılınca gözyaşı dökecekler ve orada gördükleri rüyaları anlatacaklar Ümmü Seleme validemiz diyecek ki Kerbela'nın olduğu gece ben aleyhissalatü vesselam efendimizi gördüm rüyamda baktım ki toz toprak içerisinde gözünden yaşlar boşanıyor sordum dedim ya Resulallah nedir bu hal niçin haliniz böyle dedi ki Ümmü Seleme ben şimdi Hüseyin'in yanından geliyorum Hüseyin'i katlettiler ben de ona şehadet ettim şahit oldum Bunu söylüyor Ümmü Seleme validemiz sarılıyor Hazreti Zeynep'e, Sarılıyor Ali'nin kızlarına Ali'nin Hüseyin'in kızlarına ve orada düşüp bayılıyor Dakikalarca onu uyandırmak için uğraşıyorlar nice sonra Ümmü Seleme validemiz kendine geliyor İbni Abbas da ona benzer bir rüya görmüştür ben de o gece gördüm Allah Resulü'nü elinde bir bardak vardı içinde kan sordum ya Resulallah bu neyin nesi dedi bu Kerbela'da Hüseyin'in akan kanıdır ve ben bu kanı Rabbime şikayet için götürüyorum. Bu kanı götüreceğim Rabbime onlara bu işi reva görenleri şikayet edeceğim İbni Abbas da orada gözyaşları dökecek. Ve orada kurumayacak gözyaşları. Yedi yıl yaşayacak Kerbela'nın arkasından. Yedi yıl boyunca İbn Abbas Hüseyin deyip ağlayacak. Kerbela deyip ağlayacak. En sonda gözlerini kaybedecek. Ama bir halde Taif'te vefat edecek. İbni Abbas'ın o hali ciğer parçalayan bir haldir. Ve Ehli Beyt'in o mensupları o meydanda o hallerde. Cetlerinin yurdu olan Medine'ye gelecekler. Keşke halim olsa da size İmam Zeynel Abidi'nin Resulullah'ın kabrinin başında durduğu anı anlatabilsem. Ama siz tasvir edin zihinlerinizde dedesiyle konuşmasını, dedesiyle karşılaştığında o halini siz tasvir edin. Onlar için artık Medine yurt olacak ama Ehli Beyt'in, o acı tarihi acılardan gözyaşlarından hiçbir zaman mahrum olmayacak. İnşallah ben bir dahaki dönem eğer Rabbim lütfederse İmam Zeynel Abidinden alıp götüreceğim. Nere kadar götürebilirsem. Aziz kardeşlerim dört dersdir. Bu dersi de sayarsak Kerbela üzerinden aslında biz Hz Hüseyin'i ve Ehli Beyt'in mücadelesini anladık. Fark ettiyseniz satır aralarında mesaj itibariyle ben çok şey söyledim size. Biliyorum ki içinizdeki kardeşlerim çok iyi dinliyorlar ve fark ediyorlar. Ama ben bu dört dersin hülasası sadedinde, özeti sadedinde Kerbela'dan almamız gereken mesajlar noktasında dört cümle paylaşacağım sizlerle. İnşallah bu cümleler Yapmış olduğumuz bu derslerden de alacağımız mesajların özü olsun. Bu kadarı değildi mesajlar ama dört taneyi çok önemsediğim için maddeler halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan bir tanesi şu. Eğer cehalet ve taassup bir toplumun en önemli azıkları olmuşsa sen isarı kendine ilke edinmeli yaşatmak ve kurtarmak için varlığını çağın kerbelalarına feda etmelisin İstiyor musunuz Hüseyin'in yolunda yürümek Hüseyin'in yolunda yürümek sadece onun için gözyaşı dökmekle olmaz O işin bir boyutudur. Gözümüzden yaş eksik olmasın Allah hiçbir zaman gözümüzden yaş eksik etmesin Çünkü bizim yolumuzun yegane rehberi olan aleyhissalatü vesselam efendimiz Gözyaşı Allah'ın rahmetidir onu sevdiği kulunun yüreğine koyar demiştir Ama sadece orada da kalmamalı Eğer Hüseyin'in yolundan yürümek istiyorsak bu feryadı duymak durumundayız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 Dünya öncelikli yaşarsan, mevki, makam, şan, şöhret, şehvet, emelin olursa, yüreğin Hüseyin'le bile olsa, ellerinde onun kanı olarak Allah'ın huzuruna gidebilirsin. Doğru mu? Vallahi doğru. Ömer İbni Sad'ın yüreği Hüseyin Hüseyin diyordu. Şimrin bile işin bidayetinde size söyledim. Hz. Hüseyin'in en başkomutanlarından biriydi. Orada Kerbela'nın meydanında namaz için gelip Hüseyin'in arkasında durmuyorlar mıydı? Bakın, yürekleri Hüseyin'leydi. Ferazdak'ın o sözünü de hatırlayın ama bilekleri Yezi't'leydi. Niçin ahiret öncelikli değil? Dünya öncelikli bir halleri vardı da onun için. Şan şöhret mal mevki makam hepsinin altına ne diyeyim ben Allah kahretsin onları ve onların peşinde yürüyenleri Bizim de yüreklerimizde o manada hastalıkları söküp atsın Üç kuruşluk dünya için değmezdi ama değdi işte yapanlar yaptı Reyvaliliği valiliği için yaptı İsvean valiliği için yaptı İbn Ziyad'ın yanında itibarını kaybetmemek için yaptı ailesinin itibarını zedelememek için yaptı ama dünya için Hüseyin'in kanına ellerini bulaştırarak yürüdüler İstiyor musunuz bugünün dünyasında elinize o kan bulaşmasın yapacağınız iş bellidir önceliğinizi ahiret olarak belirleyeceksiniz Ahireti ilk sıraya alacaksınız onun arkasına dünyayı koyacaksınız ki yüreğiniz de Hüseyin'le olsun Elleriniz de bilekleriniz de Hüseyin'le olsun Üçüncüsü eğer hayatını imanına şahit kılarak yaşayabilirsen Konuşursan çağın alisi Sussan Fatma'sı Yürüsen Hasan'ı Haykırsan Hüseyin'i, otursan Zeynep'i, ağlasan Zeynel Abidini olabilirsin. O da öyle midir? Öyledir. Aslında buradaki birkaç şeyi ben tarihçilerin Hazreti Zeynep için söylediği bir sözden aldım. Onlar diyorlar Zeynep konuştuğu zaman Ali sustuğu zaman Fatma'ydı. Çünkü o, o tavırları hayatında diriltmişti. Sen de istiyorsan eğer onlar gibi olmak hayatını imanına şahit kılacaksın. O zaman konuşsan Ali'sin, sussan Fatma'sın, yürüsen Hasan'sın, haykırsan Hüseyin'sin, otursan Zeynep'sin, ağlasan Zeynel Abidin'sin inşallah. Dördüncüsü. Eğer sana gelen haberin kaynağını iyice araştırmayıp fasıkların her söylediğine inanırsan peygamberin ailesine bile asiler ve esirler muamelesi yapabilirsin. Bu da doğru mu? Örneğini verdim sizlere. Eğer sana ulaşan her fasığın haberini televizyonda bir şey izliyorsun falan cezat hakkında bir şeyler söyleniyor. Evet doğru dedin ya gitti Allah sana öyle bir şey demedi sana araştır dedi en ince ayrıntısına kadar öğren dedi sonra yargıla dedi böyle yapmayıp da her fasığın getirdiğini kabul edersen Allah korusun Kufelilerin ve Şamlıların durumuna düşebilirsin peygamberin ehline esirler ve asiler muamelesi yapabilirsin Allah Hepimizi bunlarda muhafaza etsin, aziz kardeşlerim, Rabbim inşallah anlattıklarımızdan istifade ettirsin bizleri. İnşallah aynı olmuşumdur, hakikati yansıtmışımdır size. Eğer öyle etmişsem dua edersiniz bana. Ele eğer öyle etmemişsem de artık ne bilirseniz onu dersiniz bana. Allah hayırlar üzerinde bizleri yürütsün inşallah. Şimdi 29 Eylül. 2012 Cumartesi'ye kadar ara vereceğiz bu derslere Uzun bir süre bakın önümüzde Haziran var Temmuz var Ağustos var Eylül var 4 ay çok uzun bir süre Şeytanın en çok sevdiği ve malzeme olarak kendine kullandığı iki şey vardır Birincisi boş zaman ikincisi yaz mevsimi biz de tam o andayız şu anda hem yaz mevsimindeyiz hem de boş zamanımızın çok olduğu bir andayız. O halde gelin şu akşam yazımızı imar etmek için bir şeyin kararını verelim. Ben size bir kardeşiniz olarak söyleyeyim siz bilirsiniz ister yapın ister yapmayın. Ama ben derim yarın Rabbime ya Rabbi ben söyledim siz de şahitsiniz melekler de şahit Rabbim de şahit. Yaz boyunca 4 ay çok ciddi bir zaman 4 ay kaç gün eder 120 gün eder hesaplayalım kaç saat eder hesap makine almaz dakikalara çarpsak altından çıkamayız Bu kadar zaman gelin iki şey yapalım Birincisi her günümüzde birkaç sayfa Kur'an okumayı yaz döneminde alışkanlık yapalım 3 aylarda değil miyiz 3 aylardayız Ramazana doğru yürüyor muyuz? Yürüyoruz. Kur'an ayı Ramazana doğru giderken zaten bu ayların hazırlığı da o değil mi? Eğer okuyan varsa içimizdeki ben biliyorum kardeşlerimizin çoğu okuyor. Onlar okuduklarına biraz zam yapsınlar. 3 sayfa okuyan 5 okusun. 5 okuyan 10 okusun. Sadece meali de okumasın. Ben ona karşıyım. Kur'an'ın o güzel nazmından mahrum olunmasın. Nazım da okunsun O nağme de bizi bir sarsın Okuyan mealini de okusun Dolayısıyla burada biz Bunun kararını bir kere verelim Ve yaparken de Kendimize gelin bir hedef belirleyelim Yaz döneminde Serbest ama Ramazan'da iki tane büyük programımız var biliyorsunuz Bir Ramazan'ın 17. günü Bedir gecesi ki Buranın bir geleneğidir o devam edecek Bir de Kadir gecesi Gelin Şöyle bir hedef belirleyelim kendimize Hatimlerimizi yapalım Bedir gecesinde de Hatimlerimizi hediye edelim Kime? İki ashaba Hem Bedir ashabına Hem de Suriye ashabına Olur mu? Az ses, ses geldi Olur değil mi? İnşallah Kadir gecesi hatimlerimizi de Ölmüşlere değil Sağlara hediye edelim Kur'an hem ölülere hediye edilir Hem sağlara hediye edilir Ölülere niçin hediye edilir biliyor musunuz? Vesile oldular ya o hayrın işlenmesini onun için Sağlara niye hediye edilir? Fiili bir dua olsun diye Gelin sağlara hediye ederken de Kendi evlatlarımızı hediye edelim Olmaz mı? Kadir gecesindeki Kur'an'larımızı da inşallah şimdiden hedefimiz öyle belli olsun. O hedef doğrultusunda evlatlarımıza hediye edeceğiz. Bu size yaz döneminde söyleyeceğim birinci şey. İkinci şey kafalarımız biraz karışık. Televizyonlarda çok şeyler duyuyoruz. Müştehitler var bir sürü her gün yeni yeni iştahatlarla karşılaşıyoruz. Hadis meselesinde ileri geri konuşan bir sürü insandan bir şeyler duyuyoruz. Böyle şeylerin neticesinde de değerlerimizden şüphe duyar bir hale geldik. Ne yazık ki. Madem dört aylık bir zamanımız var. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama demek olan sünneti. İslam öncelikli bir hayatı anlayabilmemiz için ben size bir kitap tavsiye edeceğim. Alın o kitabı ailelerinizle beraber okuyun. Tek okumayın ailece. Bir hadis kitabı yorumları çok güzel ve biraz önce size söylediğim Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama konusunda zihinlerimizdeki şüpheleri izale edilecek bir kitap. İsmail Lütfü Çakan Hoca'nın hadislerle gerçekler kitabı. Alın dört ay var önümüzde dört ay içerisinde bu kitabı ailenizle beraber okunuyor. Göreceksiniz okudukça da bana dua edeceksiniz inşallah. O kitap zihnimizde hadis konusunda sünnet konusunda var olan şüphelerin giderilmesi noktasında çok önemli işlev görecek. Ve o iş bizim bundan sonraki zihni hayatımızı da inşallah duru bir hale getirecek. Bu yaz döneminde söylediğim kitabı mı tekrar edeyim hadislerle gerçekler. İsmail Lütfü Çakan Hoca. Üç şey söyleyeceğim bu birincisi. İkincisi Allah nasip ederse Cemil kardeşimizle beraber biz yarın Almanya yolcusuyuz. Berlin'e gideceğiz oradan Fransa'ya geçeceğiz. 5-6 gün Fransa'da programlarımız var. En son Hollanda'ya geleceğiz ondan sonra da Türkiye'ye döneceğiz. Bir hafta oralardayız. Konumuzun üst başlığı Avrupa'da musab olmak. Şimdi ben biliyorum ki siz onlara oradaki kardeşlerimize, oradaki iman kardeşlerimize selam gönderiyorsunuz. Gönderiyor musunuz? Evet. Gönderiyorsunuz. Bir de ben sizden dua istiyorum. Öyle bir dua ki yarın söyleyeceğim onlara bakın en az 500 kişi derste size dua etti. İnternetten kaç kişi şu anda bizi dinliyor bilmiyorum. Onlara da selam olsun. Onlar da aynı dua edecekler belki 500 kişi 5000 kişi olacak 5000 kişi oradaki iman kardeşlerimize dua edecekler. Ne edeceksiniz dua ben sizin adınıza diyorum Siz de amin diyeceksiniz ve inşallah bu duayı da tekrar edeceksiniz. Oradaki iman kardeşlerimiz için ve oradaki insan kardeşlerimiz için biliyorsunuz hem iman kardeşimiz var orada hem insan kardeşlerimiz var. İman kardeşlerimiz için yaptığımız dua şu. Allah'ım sen Avrupa'daki iman kardeşlerimizi Musab İbni Umeyr'in ruhu ile dirilt. Amin. O ruhla yesripleşen coğrafyaları onların eliyle Medine kıl. Amin. Ezandan mahrum olan o coğrafyaları o kardeşlerimizin eliyle ezana kavuştur. Amin. Ve insan kardeşlerimize de o kardeşlerimizin eliyle hidayetin mesajlarını ulaştır. Amin. İnsan kardeşlerimize de hidayetin mesajlarını onların eliyle ulaştır. Amin. Allah razı olsun. Amin. Bu kadar güzel bir duaya amin dediniz. Ben de size bir söz vereyim. Madem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi misafirin duası makbuldür. Tam uçakta size dua edeceğim. Amin. İnşallah. Allah sizlere de dua etmeyi bana nasip eylesin şimdi gelelim üçüncü meseleye arkadaşlar şöyle bir bilgi formu hazırlamışlar çıkışta göreceksiniz bunu biz uzun bir zamandır bunun üzerinde çalışıyorduk elhamdülillah belli bir noktaya geldi biliyorsunuz sahabi efendilerimiz sohbetle yetişti sohbet bizim kültürümüzün bir parçasıdır burada da onu yapıyoruz ancak o sohbetlerin en güzel taraflarından bir tanesi de biz dize verip 3-5 insan Allah adına bir araya gelerek bir şeyler öğrenmesidir. Bunlara biz sohbet meclisleri diyoruz ve o meclislerin meleklerin kanatlarıyla korunduğunu Efendimiz bize haber veriyor. O meclislere dahil olan insanlar gelip o meclislerde yatsalar bile... Yatılan yer güzel bir yer olduğu için o sevaptan mahrum olmayacaklarının müjdesini veriyor Efendimiz bize. Biz de Suffa meclisleri başlığı altında istiyoruz ki yeniden bu sohbet geleneğimizi bir daha diriltelim. Diriltmekle kalmayalım var olan meclislerimizin de kalitesini arttıralım. Bu maksatla. Sufa meclisleri başlığı altında ders meclisleri oluşturacağız inşallah var olanları arttıracağız olanlara kalite koyacağız olmayanları da arttıracağız şöyle bir alt başlık belirledik burada şimdi göreceksiniz dünyadan cennete giden yol niçin bu bu söz bize ait bir söz değil sakın yanlış anlaşılmasın onu bir izah edeyim bu sözü bize yazdıran iki rivayet var. Onlardan bir tanesi şu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının üzerinden en az 40 yıl geçmiş. Medine'de insanlar işe güce dalmış. İlim tahsili noktasında biraz gevşeklik gösterilmiş. Sahabenin ilim kalelerinden Ebu Hureyre bu halden çok rahatsız olmuş. Varmış Medine'nin pazarına şöyle yüksek bir sedayla, Ey Medine ahalisi koşun. Mescid-i Nebevi'de peygamberin mirası dağıtılıyor demiş. İnsanlar hemen ne varsa ellerinde koşmuşlar Mescid-i Nebevi'ye. Hiçbir şey yok. Gören görmüş de görmeyen görmemiş. Dönüp geri gelmiş ve Ebu Hureyre'yi eleştirmişler. Gittik ne bir miras var ne bir şey var. Orada birkaç tane halka gördük. Kendilerine hadis okuyorlar, Kur'an okuyorlar. Tefekkür ediyorlar onlardan başka bir şey göremedik. Peygamberin mirası o işte. Peygamberin mirası o ilim meclislerinde. O meclisi kuran her bir insan verasetten en üst düzeyde nasiplenir inşallah. Madem öyle Suffa meclislerinin ilham kaynağı olacak rivayetlerden biri bu. İkincisi İbn Abbas Tirmizi'de naklediyor bize. Ravdetul Cenne diyor cennet bahçeleri cennet bahçelerinden mahrum olmayın soruyorlar ya Resulallah cennet bahçeleri nereler İlim meclisleri diyor öyleyse eğer bizim bu işi çok daha fazla önemsememiz lazım İnşallah gelin bu akşam ders halkaları olanlar olsun ama olanlara bir sözüm var sakın beni kınamayın o sözümü söyleyeceğim taş kime giderse gitsin 10 senedir aynı halkanın içerisinde arkadaşlarımız var. 10 senedir beraber olduğumuz için ne oluyor? Hepimiz dost, arkadaş, ahbap olmuşuz. 10 dakika sohbet yapıyoruz. Sonra pastalar, börekler, çiğ köfteleri. Allah aşkına bunu gelin ayda bire çıkaralım. Dağıtalım o halkaları dağıtalım. İstanbul için konuşuyorum ki sesim şu anda birçok yere gidiyor. Şurada... Bu işten mahrum bir sürü insan var niye biz birbirimize hep anlatıp duracağız varalım ulusa varalım etilere varalım taşıya, varalım taksime varalım istiklal caddesine birer ders halkalarımızda orada olsun oradaki insanların ihtiyacı yok mu buna vallahi billahi bizden daha fazla var ve o insanlara gidildiği zaman nasıl geleceklerini göreceksiniz. Bakın sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız diyen bir Rabbimiz var. Vallahi dostlarla muhabbet çok güzel bir şey. Benim de içim gidiyor. Otursam da kardeşlerimle şöyle doyunca bir sohbet etsem diyorum ama elime geçmiyor. Gelin siz de feda edin ne olur. Feda edin ayda bire çıkarın o dost ahbap şeylerini haftada bir olsun İstanbul'un muhtelif yerlerinde Anadolu'nun muhtelif yerlerinde hatta Türkiye dışında Avrupa'da şurada burada neredeyse Kazakistan'da bile ilim halkalarımız var elhamdülillah daha da daha da arttıralım bunları bir insanı daha fazla kazanmanın gayretini verelim. İnşallah ben bu konuda bütün kardeşlerden azami gayret bekliyorum öyle ki bu manada bir dahaki dönemi. Bu meclislerin yılı ilan edip İstanbul'da girilmedik sent bırakmamak üzere bir hareket bir şey başlatacağız. Madem zemin şu anda bu hizmete müsait yatarsak vallahi Allah bu nimeti alır bizden. Şu anda Hudeybiye'nin arkasını yaşıyoruz. Hudeybiye'den sonra sahabe yatmadı. O güne kadar kazanılan insan sayısı 5000-6000'di bin, ise... Hudeybiye'den sonraki iki senelik zaman zarfında o sayı yüz binlere vardı. Öyleyse eğer biz niye aynısını yapmayalım? Onu yapalım. Yaparken de hep şunu yapmayalım. Benim oğlum bina okur döner döner yine okur. Bunu yapmayalım. İsraf edecek bir zamanımız yok. Bakın bu kadar işin arasında. Ben oturdum bu mesele üzerinde günlerce çalıştım. Beş senelik bir program çıkardım. Birinci sene hadis, ikinci sene siyer, üçüncü sene ilmihal, dördüncü sene Kur'an, beşinci sene akaid. Beş senelik bir ders programı çıkardım. Her ders Ekim'den başlayacak, Mayıs'ta bitecek. 32 dersten oluşacak ve o derslerin bir anayasası var. Hepiniz de ona uyacaksınız ve Uyanlar, uyanlarla zaten olacak bu şey. Dolayısıyla burada böyle bir cehd ve gayret ortaya kondu. Gelin bu işe el uzatalım. İlim meclislerimizin sayılarını çoğaltarak fazla fazla insanların bu güzelliklerden nasiplenmesinin zemini olalım. Vesilesi olalım inşallah. Bilgi forumlarını göreceksiniz. En altta iki tane madde var. Meclislere muallim olarak katılmak istiyorum. Meclislere talebe olarak katılmak istiyorum muallim de olunacak talebede. Onun dışında bir şey burada yok. Aleyhisselatu vesselam efendimiz ne dedi? Taberani'de geçen bir hadis bu. Ya öğrenen ol. Ya öğreten ol. Ya dinleyen ol. Ya bunları seven ol. Beşincisi olma yoksa helak olursun. Beşincisi olmayın helak da olmayın. Allah felahtan ayırmasın bizi. Şu ezanın bu sedasının altında bir ömrümüzü geçirsin inşallah. Son nefesimizi de iman üzere vermeyi hepimize nasip eylesin. Sürçü lisanlarım olduysa bazen taş attım taşlar zedelediyse bazen ineledim inelerim belki ölçüsüz olmuşsa ondan dolayı hakkınızı helal edin. Benden tarafta haklarım tamamen helal olsun ananızın sütü gibi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.